İyi günler Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bilgi Çağın'ın Hukuku programında bugün ilk defa bir edebiyatçı, bir sanat insanı, bir İstanbul sever konuğumuz var. Onun kim olduğunu benim Açık Radyo dinleyenlerine anlatmak haddim değil. Adını söylemem yetecek. Hoş geldiniz Sayın Buket Uzuner. Hoş bulduk. Merhabalar. Sevgili dinleyenler Buket Hanım'ı bu programda konuk etmemizin nedeni Yakın geçmişte 1-2 ay evvel onun web sitesinin şu BTK'nın meşhur güvenli internet filtrelerine takılmış olmasıydı. Bunu size kim duyurmuştu Buket Hanım ilk önce? Beni Güneydoğu'dan şehrin adını vermek istemiyorum öğretmeni korumak adına yan bir öğretmen öğrencilerini sistemden yararlanarak Çünkü orada hikayeler var hani elektronik kitap gibi kullanarak öğrencilerini de derste yararlandığını ama son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu benim site de filtre dediğini söyledi Ben de çok şaşırdım Çünkü bundan hiç haberim yoktu. Hı hı. Bunu Twitter'dan duyurduğumda da akşam gazetesinden bir gazeteci arkadaş ilgilendi. O Milli Eğitim Bakanlığı ile konuştuğunda bunun kişisel olmadığını yani kişisel olarak alınmamam gerektiğini Söyledim. söyleyerek evet. herhangi bir kelimeye kavrama ee, işte o trace ediyor, onu yakalıyor, sistem filtreliyor. O yüzden Hı -hı. böyle bir şeyin olabileceğini, normal olduğunu söylemişler. Ee, bu da bu normal gelmiyor bana. Hı -hı. Böylece sizinle tanıştık biliyorsunuz. Evet, ben de Twitter'dan gördüm sizi ve buraya davet etmek istedim. Evet. Çünkü bu konuda uygulamada neler yapılabileceğini e, denemiş bilen, ee, uzman arkadaşlarımız var ki onlardan bir tanesi Sayın Mete Tevetoğlu. Şu anda telefon hattımızda. Ee, Mete Bey. Merhabalar Avniyalım. Merhaba. Ee, Sayın Buket Uzuner'e e, bu konuda neler yapılabileceğini lütfen anlatır mısınız? Rica etsek. Ee, tabii ki hukuki olarak e, yapılabilecek bazı şeyler var. Çünkü e, burada... Sayın Buket uzunların web sitesi aleyhine bir işlem gerçekleştirilmiş. Yapılan işlemde o filtre e, uygulaması kapsamında, güvenli internet kapsamındaki paketlerden birisini alınarak e, erişimin e, belli yerlerden, kullanıcıdan ve belli noktalardan sınırlandırılması, yasaklanmış olması. Benim sizin konuşmalarınızdan anladığım, dinlediğim, e, dinlediğimden aldığım kadarıyla e, şimdi me meşhur iki tane paketimiz var. Önce dört pakette bunlar. Hı hı. E, yoğun bir kamuoyu alınmış. E, ...baskı solucudan sonra ikiye indirildi... ...aile ve çocuk paketi olmak üzere... ...bu paketlerde birinde beyaz liste... ...birinde karar liste uygulaması var... ...yani beyaz liste... ...çocuk paketinde sadece belirli... ...listeye girmiş olanlara... ...erişim olanağı var sitelere... ...karar listede diğer... ...aile paketinde o listeye... ...yer alan sitelere ve içeriklere de erişim imkanı yok... ...dolayısıyla... Iki, bir ...ikili bir liste uygulaması ...ve bu sürekli sabit değil değişiyor farklı listeler dahil olup çıkartılabiliyor. Bu sırada da e, trace, işte az önce bahsettilen izleme ve takipçili içerik bakımından e, belli listeler bunun içerisine, içerisine liste içerisine, filtre içerisine gidip çıkartılabiliyorlar. E, Tabi burada e, maalesef e, bugün yaşadığımız, konuştuğumuz bahsettiğimiz olayda olduğu gibi e, içeriği aslında o filtrelerden hangi güne gelmemesi gereken, onlarla hiçbir ilgisi olmayan, güvenli internet, güvensiz internet polemiği ve tartışmasından çok uzakta tamamen e, faydalı içeriği bakımından e, yayını bakımından Web siteleri de e, bunlara kurban gidebiliyor Çünkü filtre uygulamasında Tek tek bu sitelerin içerikleri incelenmiyor e, Sadece kelime bazlı Taramalar yapılıyor e, O bakımdan böyle bir durumla karşılaşıldığında Mutlaka BTK'ya e, Yetişim Daire Başkanlığı'na e, Ve güvenli internet hizmetiyle ilgili Filtre işlemini e, yapan birimlerine Başvuruda bulunmak gerekiyor Sitenin e, filtrede hangi pakete takıldığının Öğrenilmesi lazım ee, ve öğrendikten sonra da o içerikten çıkartılmasını talep etmek lazım idareden. Çünkü burada idari bir işlem var. Hı hı. Ee, bundan çoğunlukla bu Buket Uzun Değer olayında web sitesinde olduğu gibi içeriği konuyla tamamen bağlantısız web sitelerinde sonuç almak mümkün. Ee, tabi bu arada geçen zamanda e, herhangi bir zarar oluşuyorsa bunun tazminini yine istemek mümkün. Ee, bir de e, tabi manevi olarak herhangi bir şekilde bu aleyhe e, ilgili site sahibinin aleyhine kişilik Hakları aleyhine, toplumdaki birliği aleyhine bir negatif algı e, yaratıyorsa, bir ızdırala sebep oluyorsa, bir manevi tazminat davaslaşmak düşünülebilir. Ve bu başvuru üzerine eğer BTK, Yetişim Daire Başkanlığı Güvenliği İnternet Hizmeti Birimi hala o web sitesini e, filtre kapsamda tutup eğer erişilmez kılmaya devam ediyorsa, e, bu işlem aleyhine de mahkemeye gidip başvurmak hmm. mümkün olabilir. Ama e, esas başarı... Bunlarla sık sık Hmm. karşılaşıyoruz ama anlatırken bile siz yoruldunuz galiba <gülüyor> Hayır, e, esas başarısı o noktadan sonra başlamıyor mu yani mahkeme dediniz bu bir idari dava değil mi evet evet idari dava idari Aha. mahkemesine gidecek olan. idari mahkemesine gidecek bu olacak. başvuruyu kabul etmez yerine getirmezse Mezlise. mecburen dava açmak tek seçenek tamam. olarak kalıyor tamam e, hukuken şu anda başka araç gereç yok elimizde şu andaki düzenlemeye Hayır. göre değil yani, mi? Yapabilecek bu anlattığım kısa özetleyeyim Prosesiden ibaret. Bunun dışında herhangi bir Olanak mümkün değil. Tamam. Ee, Sayın Tevetoğlu Sizin uçağınız kalkmak üzere biliyorum Sizi azad edelim <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sonra bir başka programda Geniş geniş yüz yüze belki Tabii Görüşmek üzere Sayın ee, Uzunelere Geçmiş olsun diyorum bu Vallahi henüz <gülüyor> geçmiş olmadı ama size iyi yolculuklar Dilerim <gülüyor> Teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim yayınlar. İyi yolculuklar Mete. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet. E, Mete Tevetoğlu'nun da dediği gibi fazla e, iç açıcı gözükmüyor bu durumu ortadan kaldırmak için görünen hukuki yollar ama kesinlikle denenmesinde yarar var herhalde. Ya bir kere çok incitici buluyorum ben bunu. Yani e, kitaplarımı her yaştan insan okuyor. Evet ben bir çocuk yazarı değilim. Hani Galiba çocuk filtresine takılmış. şöyle bir bilgi de geldi bana ama emin doğru, değilim. Doğru lafınızı kestim. Sabah kontrol ettim ben. Ee, BTK web sitesinde güvenlinet.org diye bir yer var evet. adres. Oraya gidip filtreye tıkladığınızda sitenizin adını yazdığınızda e, ta filtreye takılı mı değil mi gözüküyor. Ta takılmışsa hangi filtreye? Sizinki e, güvenli çocuk Şimdi bu da çok incitici gözüküyor. çünkü yani e, gazete bayilerinde satılan e, gazetelere baktığınızda eve giren gazetelere sitelere başka sitelere baktığınızda televizyondaki haberlere sadece baktığınızda e, işte işkenceden ölüm haberlerine kadar her şey gösteriliyor. Ondan sonra da e, memleketin edebiyatçıları işte okullarda kitapları okunan edebiyatçıları bu sadece benim için değil kime olursa olsun Beni rahatsız eden bir şey, onur kırıcı bir şey. Nelerin kanuni olarak ortada göründüğünü hepimiz biliyoruz. Ben bunu bir iki yüzlülük olarak görüyorum. Beni inciten kısmı bu ve sadece benimle ilgili olduğu için de bütün iki yüzlülüklere karşı da eğer demokratik bir ülkede yaşamak istiyorsak hepimiz mücadele etmeliyiz. O yüzden ben sistemin açılmasını istiyorum. Ne gerekiyorsa da yapılması taraftarıyım doğrusu. Herhangi bir adım attınız mı o konuda şu ana kadar? Hayır çünkü... Bir ayı geçti galiba değil geçti, mi? Geçti ve ben de başka seyahatlerdeydim. Onun için herhalde okulların açılmasını beklemek daha akıllıca olacak. Şu sıra gene seyahatlerim var. İlgilenebilecek durumda değilim. Ama internet üstünden de yapabilirsiniz ilk başvuruyu. Tabi tabi. Şimdi bu demin bahsettiğim güvenli sitesinde e, buketuzuner .com'un çocuk filtresine takılı olduğunu gördüğünüz ekranın altında üç tane soru sormuşlar. Anladım. Bu site bunları, aslında nasıl olsun bunları diye. Bunları ama ben bunlarla uğraşmamalıyım yani e, ben tabii kendi ki. işimle tabii uğraşmam çünkü bunu bu hukukçulara bırakmak taraftarıyım. Ya. o yüzden. Şu anda uğraşamam diyorum. Çünkü işte bir takım kitaplar var, Hı -hı. konuşmalarım Hı -hı. var. Onlara konsantre olmam Neyse, lazım. programdan sonra konuşalım. Size yardımcı olacak bir sürü insan. Evet ama eğer hani bizi konca. dinleyenlere yardım olacaksa belki hani o söylediğiniz şeyi de not alanlar Yok, olmuştur. Yok o herhalde. söylediğim şey basit. Yani aslında o da çok sempatik bir şey değil. Evet. Bu site nasıl olsun diye birilerine sormuş oluyor. Ona göre <gülüyor> siz... Bu site filtrelensin. Bu site filtreye takılı olmasın. Bu site sadece çocuk şeyinden yani bu, geçmesin falan gibi abuk sabuk şıklar var. Ahlakı yani. belirleme hevesi çok Hı. rahatsız edici. Çok güzel Çünkü ahlak dinlediniz. kime göre ve neye göre? Benim de ahlakını beğenmediğim, iki yüzlülük mesela, benim hiç beğenmediğim bir ahlak tarzı. Olmadığı gibi görünmek. Herkes Mevlana'yı çok seviyor ama hiç kimse ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi olu. Ve bu adam da Mevlana'da bunu herhalde e, Norveçlilere söylemedi. <gülüyor> Selçuklular zamanında yaşıyordu ve Selçukluların ağırlıkla yoğunlukla olduğu ve Farsça yazıyordu. Farsça anlayan ki Selçuklularda büyük okumuş kesim anlıyordu. Bizlere söyledi ama tutup bana ahlakçılık taslayanların birçoğu çok da Mevlana'yı seviyorlar. Ama iki yüzlülükten artık yani midem bulanıyor. Bunu söyleyince de size işte bir yığın şeyler söylüyorlar yok işte olumsuzsun, negatifsin her şeyi. Hayır silmiyorum ama yani bunlarla da ilgilenmek lazım. Kişisel alınmayın gazeteciye böyle demişler. Bu Kit Uzuner kişisel olarak alınmasın. Bu filtreleme yani bazı sözcüklere takılıyor ve filtreliyor. Yani sanki bu yukarıdan büyük bir güç tarafından yapılıyor. Bu filtre dokunamıyorlar. İnsan yapımı değil gibi. Gazeteciye bunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı mı, BTK mı bilgi. Bilmiyorum o detayı ama evet. yani yetkili olduğunu düşündüğüm birisi. Ama yani bu işte gene belki de demin dışarıda koridorda meşhur açık radyonun koridorunda konuştuğumuz devlet. Devletin nasıl otoriter hale gelmesi, demokraside ahlak kimin? Alaka kimin karar vermesiyle ilgili konuya getiriyor bizi Hı -hı. çünkü e, bilmiyorum vaktimiz var mı ama var var bu kutatku bilikle e, ilgili de orayı bağlamaya çalışacağım evet e, bakalım becerebilecek miyim e, kutatku bilgiyi hepimiz mutluluk kitabı mutluluk bilgisi kitabı diyebiliriz ama e, su romanını e, çalışırken e, aslında mutluluğun devletle aynı anlama geldiğini yani devletin insanları mutlu etmek için insanlar tarafından yapılmış bir kurum olduğunu farkına vardım. Eminim bizi dinleyenler arasında bunu çoktan bilenler vardır. Ki ben Osmanlıca dersi de aldım ama orada da bunu es geçmişim. İnsan zaten zamanı gelince bazı şeyleri farkındalığı artıyor. Şöyle bir örnekle bunu daha iyi hani benim gibi sonradan öğrenecek olanları açıklayabilirim. İstanbul'un adlarından bir tanesi Darül Saadet. Saadet kapısı. Aslında devlet kapısı. Saadet devlet aynı manaya geliyor. Benim çok sevdiğim bir örnek var. Devlet Bahçeli'nin adı aslında Mesut Bahçeli. Mesut Yılmaz'ın adı Devlet Yılmaz. Aynı manaya geliyor. Fakat devlet zamanla o kadar otoriter, o kadar ulaşılmaz... Ve ürkütücü bir manaya kavuşmuş ki biz bu ikisi arasındaki anlamı düşünemiyoruz bile. İşte bu açıdan bakınca Kutatku Bilik aslında devlet bilgisi kitabı. Saadet, mutluluk, kut, mutluluk devlet anlamına geliyor. Kutlu olsun oradan. Evet yani olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi de devlet bir... Ee, ...mutluluk manasına geliyor. Olumlu anlamda kullanıldığı Mutluluk açık. yani evet, sıhhatle evet. mutluluğun, sağlığın mutluluğu anlamına kanuni Sultan Hı. Süleyman söylüyor. Oradaki devlet de mutluluk. Ama dediğim gibi bize bu çok unutturulmuş. Burada suç bizim çünkü bunu farkına varmamız gerekiyor. O yüzden e, ben de bunu Kutatkubilik Su romanında Şifreler kitabı olarak kullanıyorum... Onun araştırmasını yaparken Marmara Üniversitesi'nde Türkoloji bölümüne destek almak için gittim. Sağ olsunlar birçok akademisyen de yardımcı oldu bana. İki akademisyen arasındaki tartışmada tesadüfen duydum. Neydi o tartışma? İşte bunun mutluluk bilgisi kitabı, Kutatkubili'nin hep bize yani okullarda da mutluluk bilgisi Kitabı Karşı devirilir. tez var mıydı? Orada? Devlet bilgisi kitabı diye Hı -hı. konuşuyorlardı ve o zaman ikisinin aynı manaya geldiğini Hı -hı. farkına vardım ki bu farkındalık bu romanı okuyanlara da geçeceği için bu da demokrasi ile ilgili bir uyanış küçük bir şey ama kelimeler kavramlar çok önemli çünkü gene kutatkı bilikten buraya yeri geldiği için izninizle şu Hı -hı. E, satırları okumak isterim. Bunu romanın girişine de epigram olarak aldım. Ee, Yusuf Has Hacip o birbirinden lezzetli güzel 6600'den fazla beyitte. E, şöyle diyor bir tanesinde. Aklın süsü dil, dilin süsü sözdür. Kişinin süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Gençtir. O yüzden dil, söz çok kıymetli. Yani aklın süsü bunlar. Akl, Akıl da sadece insanda var diye övünüyoruz. O zaman farkındalığımızı arttırıp devletin ...bir otoriteden çok bize mutluluk vermesi için bizim ortaya koyduğumuz bir sistem olduğunu farkına varmamız gerekiyor. İşte bu devletin kalkıp da şu ahlaka uygun bu değil diye siteleri e, filtrelemesi bana çok ters geliyor. Kaldı ki en başa dönersek eğer bana bunu haber veren öğretmen... E, Gü ...Güneydoğu'da e, Türkçeyi sonradan öğrenmiş bir Kürt öğretmen... Ve diyor ki işte sizin gibi romancıların kitaplarıyla ben Türkçe'yi sevdim. Şimdi çocuklarıma da, öğre öğrencilerime de bunu yapmak istiyorum. Ama burada çok kitap yok. Sizin sitenize girip oradan hikayelerinizi okuyorum. Ama şimdi filtrelendi ve giremiyorum diyor. Şimdi bana kim izah edebilir ki bu büyük ahlak yaptırımı bu kadar büyük bir işe yaramıştır? Ya. Kimi neden korumuştur? Ee, onun için... Üstelik, Hoş bir durum değil. Üstelik trajik olan çocuk filtresi yüzünden öğretmenin de içeriye erişememesi. Elbette. Kim bilir başka kaç siteye böyle erişemiyor. Ve orada kitap sorunu var Türkiye'nin. Ee, nedense bu da çok tabii tuhaf bir şey. Ee, her yere yatırım yapılıyor. Milli eğitime, eğitime hiç yatırım yapılmıyor baktığımızda. <gülüyor> e, betona yapılan yatırım çocuklara yapılmıyor. E, siteler var. İşte tabletler dağıtılıyor falan çok güzel ama erişim engelleniyor. O tablette ne yapacaklar acaba bulmaca mı çözecekler? Oyun mu oynayacaklar? Diye <gülüyor> üç nokta yan yana koyuyorum. Evet. evet. Peki Buket Hanım siz e, işinizi yaparken yani yazarken. Yani ee, internetten e, sık sık yararlanıyor musunuz? Yani bu erişim engellemeleri olsun, internet sansürü olsun, bağlantı hızımız, altyapı sorunu olsun. Yani Türkiye'de internet hala e, maalesef e, ciddi bir sorun. Evet. Her anlamda hem altyapı anlamında hem üst yapı düzenlemeleri, hukuk anlamında. E, bu bakımdan da kendinize engellenmiş hissettiğiniz oluyor mu? Araştırmalarınızı yani Türkiye'de derdi. yaşarken engellenmemiş hissetmek mümkün değil. Çünkü hep e, iktidar kimse onun ahlak anlayışına, onun otoriter otorite olarak dünyaya bakışına, dünya görüşüne uymak zorundasınız. Ke o iktidarların hepsi de sadece bugünkünden bahsetmiyorum kim olursa olsun kendisine yakın olanların e, yanına alıyor. Halbuki benim hayal ettiğim demokraside yaşamak istediğim Türkiye'de kendine benzemeyenin de hakları olması gerekiyor. Bu yüzden şu anda ne ben ne de siz hiç kimse eğer iktidara yakın değilseniz dediğim gibi bu ille bugünkü iktidar olmak zorunda değil. Başka türlü bir iktidarda olabilir yine karşısında olabilirsiniz yanında olmak zorunda değilsiniz böyle bir ortamda zaten engellenmemiş. Histetmek Benim gibi zor. hep evet muhalif durmayı özen gösteren, bunu hayatının anlamlarından birisi olarak gören birisi için hep engellenmiş hissediyorsunuz. Çünkü daima bir azınlıktasınız ve azınlıkları kimse korumuyor. Yani kadın olarak azınlıktasınız, düşünce yapınız olarak azınlıktasınız, birçok alanda azınlıktasınız ki görünüşte öyle de değil hani siyasi olarak bakıldığında. Da. Peki bunun antitezi için uğraş veren işte... Uluslararası olsun, uluslar üstü olsun, ülke içlerinde olsun bir takım kişiler, kurumlar, kuruluşlar var. Sözü demin koridorda yine konuştuğumuz <gülüyor> La Sanja getirmek istiyorum. Ondan sonra bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bir alternatif iletişim ortamı, alternatif yaşam ortamları... Alternatif bilgi paylaşım ortamı da bir yandan doğmuyor mu yavaş yavaş? Aslında hani tek Ya da umutlu bu... musunuz bu durumda? Yani umutsuz ol, ol, olmasak herhalde yaşamaya devam etmeyiz. den kibarca ve kapalı <gülüyor> olarak bunu söyleyeyim. Tabii ki umutlu olmak zorundayız. Ve e, e, Julian Assange tabii çok önemli bir figür. Evet. Özellikle bu şimdi yazmakta olduğum toprak kitabındaki bir karakterin e, prototipi, onun hayran olduğu bir kahraman olduğu için ben de Julian Assange çalışmak durumundayım. Ben de hayranım çünkü Julian Assange'a. Ve onun e, bir otobiyografisini okurken aslında bir hacker'ın beyninin içinde gezmeye şansım oluyor. Çok da enteresan bir kitap. Türkçesi de var yani meraklılara Onu paylaşalım açık radyo dinleyenleriyle. Evet, Julian Assange'ın onaylanmamış otobiyografisi. Ee, ...bende ikinci baskısı var... ...çok güzel, çok enteresan bir kitap... ...kendisi anlatıyor zaten... Ee, ...orada... E, ...baskı ve saklı ...gizlilik ve baskının... ...karşısında olan bir genç olarak... ...hayata başladığını söylüyor... ...zaten bu da demokrasi demek... ...benim anlayışıma göre... ...ve yapmak istediği şeyin sadece bu olduğu, ...onun için bu kadar nefretle... E, ...otoriteler tarafından... ...özellikle Amerika tarafından... ...arandığını söylüyor... Ee, bu bir umut olabilir çünkü artık 68, 1968'de hani Paris'teki ayaklanmalar gibi bir şeylerin olması elbette sokaklara dökülmek de önemli bir şey baş kaldırmak açısından ama artık o kadar elektronik e, bir dönemde yaşıyoruz ki hani bana göre adı çok yanlış olsa da Arap Baharı ki bana göre kışı onlar yani hiçbirinde bir demokrasiyle ilgili hiçbir şey olmadı hiç kadın hakları insan hakları ile ilgili hiçbir gelişme yok. Sadece o diktatörü götürüp yerine başka birinin gelmesiyle ilgili bir siyasi oyun olduğunu kişisel olarak maalesef düşünüyorum. Ama? Ama bütün bunlardaki organizasyonda yine elektronik olarak yapıldı. İşte sosyal medya aracılığıyla yapıldı. O küçük cep telefonlarından çekilen mesajlar ve filmler çok etkili oldu. O yüzden artık çağımız böyle bunu farkında olmamız gerekiyor ve... Bu açıdan Julian Assange 21. yüzyılın çok önemli bir figürü. E, şu anda biliyorsunuz ekvator elçiliğinde bekliyor. E, çok enteresan bilmediğimiz şeyler oluyor herhalde orada. E, ve Birçok e, anarşist demeyeyim ama demokrasi seven hani bu daha kibarcası gençliğe de önder olacağını da düşünüyorum. E, çünkü elimizden bütün olanaklar alınıyor. Her şey filtreleniyor. Bir şekilde yani George Orwell'ın 1984'ünü hani 2010lardan beri yaşıyoruz. Buna karşı da tabii ki her zaman tepki, antitepki, karşıt güçlerinde olması gerekiyor. Bunun elektronik olacağını da görüyoruz zaten hani bu bu artık şey değil hani e, öngörü değil çünkü evet, yaşıyoruz. Tahmin etmek zor değil. Peki yeni kitabınızın <gülüyor> üzerinde çalıştığınız kitabın toprak. Temalı olacak o değil mi? Evet. Suyun devamı gibi. Evet bu şamanlıkla ilgili olduğu için dört <gülüyor> element unsuru. Su Marmara Denizi'ydi. Toprak Çorum'da geçecek. At düşer. Evet. E, orada imparatın. yer alacak mı bu konu geniş anlamda? Evet bu romanlar günümüzde geçiyor. Çünkü yapmaya çalıştığım şey bizim tabiatla ilişkimizin çok şiddetli bir şekilde bozulmuş olması. Bizim de tabiatın bir ürünü olarak insan olarak birbirimizle ilişkimizin de çok bozulmuş olması. Bundan hareketle aslında ön Türklerin kamanlık şamanlık adetlerini tabiatla olan uyumlu ilişkilerinin bugün günümüze nasıl geleneklerle yansıdığını anlatmaya çalışıyorum bu romanlarda. O yüzden bu romanda günümüzde geçiyor. Çorum'da bir rehberin oğlu olan Genç Karaca'nın hacker e, lıkla ilgili düşünceleri e, ve bu otoriteye, işte filtrelemeye, sansüre, ikiyüzlü ahlak anlayışına karşı e, duruşuyla ilgili bir karakter var. Çok ilginç. E, onun için ben de daha fazla bu konuda araştırma yapmaktayım. <gülüyor> Merakla <durumdayım>. bekliyorum <gülüyor> o kitabı. <gülüyor> Peki son bir dakikaya girdik. Bizim programımız bu kadar kadarcık evet. maalesef. Açık Radyo dinleyenleriyle bu mikrofonlarda sık sık buluştuğunuzu biliyorum. Açık Radyo'nun ilk yıllarında da evet. buralarda olduğunuzu biliyorum. Mesajlarınızı paylaştığınızı. Bugün bizim programımızda ne söylemek istersiniz onlara? Onundan bitirelim. Yani söylenecek çok şey var aslında yazarlar daha iyi yazarak kendilerini ifade ederler. Söylemek istediğim en önemli şey bizim kim olduğumuzu unutmamamız. Yani e, eskiden bizim atalarımız ve ninelerimiz bu bizim hangi kökenden geldiğimizle hiç ilgili değil. Yani Kürt, Laz, Ermeni, Türk olmamızla ilgili değil ama bir ağacı kesmeden önce ona sarılıp özür dileyen. Bir hayvanı yemek için öldürmek zorunda kaldığında onun gözlerine bakarak özür dileyen insanların biz torunlarıyız. O gelenekten geliyoruz. Onun için ihtiyacımız olmayan şeyleri tüketirken dikkatli olmamız, başkalarını da düşünmemiz gerekiyor. Bunu isterseniz dinden, İslamiyet'ten, başka dinden ahlak olarak alabilirsiniz. İsterseniz kamanlıktan alabilirsiniz. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Yan yana beraber durabilmemiz ve birbirimizi de kabul etmemiz gerekiyor. Benim telefonum hala John Lennon'un Imagine şarkısıyla çalıyor. Onu da söyleyerek veda edebilirim. Peki o zaman biz de size bu yaz günü vaktinizi ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni romanlarınızı sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Ömer Şahin ve ben iyi hafta sonları diliyoruz sayın dinleyenler.